Tevhid putperestliğe nasıl dönüşüyor? Nasıl oluyor da insanlık, tarihinin tevhid, İslam dönemlerini kısa sürede şirke dönüştürmekle kalmıyor, hızlı akıl dışı putperestliğe kayıyor? Bu sebepleri şöyle özetleyebiliriz. 1. İnsanoğlu, gerçekte kutsal olan varlıkları ve şahısları müşahıslaştırmak, tasvir ederek nesnelleştirmek ve ona dokunma, yakın olma gibi bir zaaf taşıyor. Bu nedenledir ki sevdiği şeyleri cisimleştirmekten hoşlanıyor. Böylece kendisiyle sevdiği şey arasında nesnel, maddi bir bağ oluşturmaya meyilli görünüyor. 2. Bireysel veya toplumsal olarak yaşanan acılar, hastalıklar, çaresizlikler, doğal felaketler ve korkular sebebiyle insanoğlu sığınacak bir şey arar. Son derece mantıksız ve duygusal bir sarılışla nesnelere yönelir. Bu yöneliş zamanla değişip dönüşerek insanlar için inanç veya kutsallık içeren kült haline gelebilir. Buna sayısız örnekler verebiliriz. Bir kısım manevi anlam yüklenerek yarar umulan kabirler, yatırlar ve yine bu tarz anlam yüklenen ağaçlara bağlanan çaputlar ve dilekler vesaire gibi. 3. İnsanla Allah arasında bulunan ve amacı, insanlığı Allah'a teslim olmaya ve O'na ortak koşmaksızın iman etmeye çağırmak olan peygamberler ve onlara tabi olanları ilahlaştırmak, Allah'a ait sıfatları veya bir kısmını, bu hakka çağıran önderlere atfetmek, taksim etmek. İnsanlık tarihi sürekli bu tarzda haktan batıla kayışlara şahit olmaktadır. Bu hastalık, bugün bilim ve teknoloji çağında da maalesef insanlığın içinde bulunduğu trajik bir durumdur. İnsanın insanı en yaygın bir şekilde ilah edindiği bir çağda yaşamaktayız. 4. İnsanoğlunun nefsi arzuları, kendisini sevme, beğenme zaafı ve bu nedenle de dünyevi, ticari menfaat sağlayarak, Güçlü, hükmedici olma hevesi. Ki bu oldukça güçlü bir hevestir. İnsan sürekli bu dürtüyle hareket ederek iktidar ve güç peşinde koşmuştur. Bu amacı gerçekleştirmek için de özellikle toplumu kolayca etkileyebilecek olan dini ve kutsal değerleri kullanmak en etkili bir yol olmuştur. Dinlerin tarihsel bozulma süreci ve bu çağın gözlemi bu yöntemin sık sık kullanıldığının en açık şahitleridir. Güç ve iktidar sahipleri Bu amacı gerçekleştirmek ve gücü elde tutmak için dini kendi emellerine hizmet ettirerek ruhbanları, tarikatları ve mabetleri kullanmaktadırlar. Bu ise dini gerçek din, hak olmaktan çıkararak ruhbanların ve özellikle de kralların yahut hakimlerin dini haline getirmiştir. İslam'dan putperestliğe kayışta cin şeytanlar faktörü 5. Allah'ın tek ilahlığına dayanan ve Adem'le başlayan tevhid İslam dininin Kısa bir zaman periyodunda bozularak şirke ve giderek çok ilahlı putperestliğe dönüşmesinde en etkili faktör cin şeytanlardır. İnsanlardan önce yaratılmış, insan gibi sorumlu ve nefis sahibi bu varlıkların temel amacı insanları saptırmaktır. Adeta varoluş amaçları budur. Liderleri ise fiili kıyamete kadar yaşama iznine sahip yani bu anlamda ölümsüz olan cin iblistir. Kendisi melek boyutuna çıkarılmış, ödüllendirilmiş olan bu şahıs, Meleklerin saflığı karşısında kendi aklını beğenerek kibirlenmiş ve böylece Adem'e saygı emrine muhalefet ederek insanoğlunun ve Allah'ın düşmanı olmuştur. Cennetten kovulmuş, yeryüzünde icra faaliyete başlamıştır. Adem'in zürriyeti yeryüzünde çoğalıp yayılırken o da her bir Adem'in peşine bir şeytan takmak için çoğalmış ve cin şeytan toplumunu, ordusunu kurmuştur. Şeytanın nüfusu ve ordusu üç yolla artmaktadır. birincisi kendi zürriyeti, ikincisi cinlerden saptırdığı kimselerdir. Şeytana, iblise köle olan her cinde şeytandır. Üçüncüsü de insanlardan saptırdığı, yular taktığı, yani kendilerine vahyederek yönettiği şeytanlaşmış insanlardır. İblisin ve bugün ruhsal hiyerarşi dediği ordusunun insanlık tarihi kadar eski kutsal planı insanlığı haktan saptırmak, böylece kendi yönetimi altına almaktır. Bu planı nasıl gerçekleştireceğini Kur'an'dan biliyoruz. İblis şöyle diyor. Tuzak kuracağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden ve arkalarından geleceğim. Yular takacağım. Senin, Allah'a hitap ediyor. Muhlis kölelerin hariç onların hepsini saptıracağım. Allah Celle Celalu şöyle buyuruyor. Şeytan insanın düşmanıdır. Şeytan insanların kalplerine vesvese verir. Şeytan dostlarını korkutur. Şeytan fakirlikle korkutur. Şeytan hayasızlığı emreder. Şeytan isyanı emreder. Şeytanlar aldatmak için yaldızlı laflar ederler. İnsanların bir kısmı cinlere sığınırlar. Bu temel bilgi ve bakıştan sonra insanlık tarihine putperestliğin nasıl damgasını vurduğunu anlamaya çalışabiliriz. Neden Atlantis, Mu, Nuh kavmi, Mısır, Babil, Ad, Semud, Eski Yunan, Roma... Pers, Hint dinleri, o toplumların bilimsel, teknolojik birikimleriyle ters orantılı bir şekilde bu kadar akıl dışı, mantık dışı ve trajikomiktir. Bunu maddeler halinde şöyle analiz etmekteyiz. A. Cin şeytanlar bizden bir üst boyutta yaşamaktadırlar. İnsanoğlu dört boyutlu ise onlar beş boyutludur. Dolayısıyla Kur'an diliyle onlar bizi görüp gözetir, biz onları göremeyiz. Bu boyut farkından dolayı Bazı üstün yeteneklere sahiptirler. Işık hızına yakın hızları ve buna bağlı zaman ve olay farkları söz konusudur. Sizin için bilinmeyenler, onlar için bilinenler ve olanlardır. Sizin bilemediğinizi cin şeytan dostları, medyumlar, kâhinler bilebilirler. İşte size ruhbanların avantajı. B. Bu boyut farkından dolayı yer çekiminden etkilenmezler. Yine Kur'an diliyle dumansız ateşten yaratıldıkları yani elektron gibi hareket edebildikleri için bir manyetik güçleri vardır. İblisin büyüklenmesine sebep olan da bu değil miydi? İblis, ben ateşten yaratıldım, topraktan üstünüm dememiş miydi? İnsanları etkileyecek bir takım olağanüstü ses, ışık, görüntü, vizyon vesaire gösterme yetenekleri vardır. İnsanları etkilemek için bunları çokça kullanırlar ve insanlar da bu gösterilerden tarih boyunca etkilenmişlerdir. C. Yine bu boyut farkının kendilerine sağladığı önemli bir yetenek de bir alt boyuta inebilmeleri yani insan veya başka bir canlının formuna girebilmeleridir. İnsanları tarih boyunca bu yeteneklerini kullanarak etkilemişler ve korkutmuşlardır. İşte insanların tanrıcılık oyununda bu korkunun büyük rolü vardır. D. Cin şeytanlarla aynı gezegeni paylaşıyoruz. Gerçi cinler diğer gezegenleri özellikle Mars'ı yaşanmaz hale getirince biz insanoğlundan önce dünyada yaşamaya başlamışlardır. Bugünün bilim çağında bile insanları uzaylı, başka gezegen veya yıldızlı diye kandırmaya çalışıyorlar. Maalesef başarılı da oluyorlar. İnsanların bir kısmına da kendilerini ruh ya da melek diye pazarlıyorlar. Yahut da insanların kendilerinin de tanrı olduğu yalanıyla beyin yıkıyorlar. E. Tarihe dönüp baktığınız zaman o kaba, akıl dışı putperestliğin her çeşidinin arkasında cin şeytanlarının aldatıcı ve yalancı oyunlarının yattığını açıkça görebilirsiniz. Gök cisimlerinin güneş, ay, gezegenler, yıldızlar, sayısız nesne, obje, putlar, mabetler ve türlü türlü büyücülük oyunları. Hepsinin arkasında saklanan aynı varlıklar. Bu oyun o derece komik ki put maskeli tanrılar kendilerine ve hizmetkarları olan ruhbanlara kurbanlar boğazlatıyor ve yemekler ikram ettiriyorlar. Vabil putları yemek yerse Hint putları niçin süt içmesin? Tıpkı İsa ve Meryem heykellerinin ağlaması gibi. Sonuç olarak diyebiliriz ki insanoğlu Allah'tan gelen gerçek vahyi uyarıyı, bilgiyi arkasına atarsa olacağı budur. Tarih boyunca da böyle ola gelmiştir. İnsanoğlu hep şu iki hatayı yapıyor. Ya kibirlenerek Allah'ı ve vahyini reddediyor, bunun sonucunda cin şeytanların varlığına inanmıyor, dolayısıyla onların boyut farkıyla ortaya koyduğu olağanüstü şarlatanlıkları karşısında şaşırıyor ve etkileniyor. Ya da yine gerçek vahyi bozuyor, gerçek dinin içine felsefi, tasavvufi kavramlar karıştırarak kendini yüceltme yolunu seçiyor. Böylece cin şeytanlar melek postuna bürünerek kolayca kendisini aldatıyor. Uyanıkken ve uykudaki yaldızlı şeytani övgüleri kendi kerameti ve fazileti sanıyor. İki durumda da sonuç aynıdır. Aldanma. Bugün aynı varlıklar tarih boyunca kendi sahte tanrılıkları veya arkasına saklandıkları putlar yerine Bu çağın insanının kendisinin tanrı olduğu yalanını pompalıyorlar. Bugünün rahipleri ise yine medyumlar yahut sözde ruhsal varlıklarla iletişim kuran çağdaş eritlerdir. Oyun aynı oyun. Cehalet ise bilim çağına ve bunca gelişmişliğe rağmen aynı cehalet. Tarih sanki hiç durmadan tekerür ediyor.